Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Dokuzuncu soru diyelim istihara ile ilgili, istihara namazı ile ilgili. Bir arkadaş duyur ki ben istihara duasını bu kadar ezberlemeye kalktım ezberleyemedim. Bunu olur mu çağından okuyayım? Yani çağından yazılı olarak okuyayım, yani kitabı atayım okuyayım. Evet, alimler duyurlar asıl olan istihara alimler zahrul gëyb, yani ezberden olması lazım. Neden? Çünkü ezberden dua içten çıkar. İnsanı meşgul etmez. İçten çıkar. Allah-u Teala'ya o ilişkiler Allah-u Teala'yeden bak, doğru kurulur. Meşguliyet gir, girmez araya. En faziletlisi budur. Ama bir insan yapamıyorsa yapamıyorsa olabilir. Doayı çağıttan okuyabilir. Alimlerimiz buna cavaz vermiş. Kiyasen Kur'an-ı Kerim'de gece namazlarında, teheccüd namazlarında Kur'an içeriğini mushaftan okuyabilirsin eğer Kur'an ezberleyemiyorsan. Bunu da eee mezhep alimleri, Şafii'ler, Hanefiler, e, Hanbeliler diyeyim, ca vaz vermişler bunu. Yani bu fıkıh kitaplarında var. Elinde mushaflı tutarsın ama ne olur o mushaf seni bir şarttan meşgul etmesin huzuru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 Önünde cünde müşkületler var, cünde seçim hakları var. O zaman her küçük mesele de Allah'a dönmemiz lazım ise, Resulullah'ın dediği gibi, telliğinin bağı bile kopsa Allah-u Teala'dan sorunu. Demek ki her şeyde Allah'a dönüyorsak, bu, bu e, şeyi de ezberlememiz lazım. Nasıl fatihesiz namaz olmaz, fatiheyi ezberliyoruz. Rükette fatihe okumadan namaz olmaz. Evet.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 Türkçe doa edebilir. İstihare aynen anlamını Türkçeleyebilir. Allah Teala eee her dilden, kolu kendi yaratmış bu dilleri kendi sahibidir. Her dili anladığıktan dolayı eğer sen Arapça yapsan mükemmeldir, aliül aladır. Ama yapamıyorsan Türkçe de zbellesin olur. Velhamdülillahi rabbil alamin.